Olumlu düşüncelere saplanıp kalmayı bırakın. Yazar Ozan Zaloğlu Editör Çağrı Mert Bakırcı Günümüzde bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorsanız size yeterince olumlu düşünmediğinizi söylerler. Kendinizi kazanırken hayal etmeniz gerekmekte olduğu iddia edilir. Fakat bu çoğu zaman hiçbir işe yaramaz. Tam tersine eğer ki başaramayacağınıza inanıyorsanız bunun aksine inanmaya çabalamak, kaygılarınızı yersiz yere daha da artırıp, size engel olabilir. Bazen zor bir hedefe ulaşmanın en iyi yolu, bunun mümkün olduğuna kendinizi inandırmaya çalışmaktan vazgeçip, hedefe doğru adım adım ilerlemektir. İdare edemeyeceğimiz sonuçlara duygusal yönden bağlandığımızda, endişeli olmaya daha meyilli hale geliriz. Ve bu sebeple aşırı çaba sarf ederiz. Fakat kazanmak için harcadığımız çabayı yönetebilirsek, elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Üstesinden gelebileceğimizi düşündüğümüz bir olay hakkında kaygılı olmamız imkansız olduğundan, kazanmak için en fazla çabayı harcadığımızın farkında olmak, kaygıyı yenmemizi sağlar. Yani, hedef yerine çaba üzerine odaklandığımızda, beynimiz kaygı duymamızın önüne geçerek bize yardımcı olur. Diğer taraftan, hedefi gerçekleştirmeye daha çok motive olmak, beynin hatalara karşı verdiği tepkiyi artırır. Hedef ne kadar önemli olursa, Dikkat ve duygu merkezi olan beyin bölgesi ön singulat hata durumunda o kadar tetiklenir. Ön singulat faaliyetinin artması iyi bir iş yapmaya odaklanmayı sağlar. Fakat beynin hatalara verdiği tepki çok büyük olursa bu dikkati dağıtabilir ve durum sorun olabilir. Bu yüzden hedef gözümüzü korkutuyorsa onu başarmaya çalışmayı durdurup anı yaşayın. Amaç hakkında düşünmek şu anda yaşamamaktır. Amaç gelecekte duruyor. Onu unutun. Ve sadece işinizi yapın. Seslendiren Altay Kenger